Eûzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's salatu ve's selamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 229. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz Rabbimiz bu bölümde geçen hafta da değindik Bu bölümde de bundan sonraki bölümde de Kadınla erkek arasındaki münasebetleri özellikle de boşanma hukukunu düzenliyor bu ayet-i kerimelerde Geçen haftanın son ayet kerimesinin son bölümünde Rabbim demişti. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهِ Vallahu عَز۪يزٌ hakim" demişti. Kadınların sizin üzerinizde hakları vardır. Erkeklerin de Kadınlar üzerinde hakları vardır Anlamına gelen Bu ayet-i kerimenin Hemen arkasından diyor ki Rabbim kadınlar üzerinde Erkekler Bir derece fazladırlar Derken Yani üstünlükleri vardır Derken Tefsircilerimiz bunun bedeni Üstünlüğünü ifade ediyorlar e günümüzde de biz bunu görüyoruz. Hani 100 metre koşullarında hep kadınların rekor granı erkeklerin rekor granından geridedir. 40 bin metre yani 40 kilometre koşullarında da aynen öyle. Halterde de aynen öyle. Aynı kiloda rekor gran erkekle aynı kiloda rekor gran Kadın arasında birkaç kilo farkı var. Her konuda uzun atlamadan, yüksek atlamaya kadar, köylerde yük kaldırmadan, başka işler görmeye kadar, her konuda erkeklerin kadınlar üzerinden farkını her kadın bilir, her erkek de bilir. Ama bu arada şu da söylenebilir. Yani erkeklerin bir çoğundan çok zeki kadınlarımız vardır. Erkeklerin bir çoğundan daha iyi koşan, daha iyi kaldıran, daha iyi atan, daha iyi tutan kadınlarımız da vardır. Ama kadınlar ve erkeklerin tamamı esas alınacak olursa, o zaman erkeklerin beden itibariyle kadınlardan daha güçlü olduğunu Herkes biliyor, herkes kabul ediveriyor tabi ki. اَتَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوْهِنْ اَوْ تَسْرِيْهُمْ بِإِخْسَانِ Talak dir. Üçüncüsüne gelince ya onu iyilikle tutarsınız veya yine iyilikle bırakırsınız diyor Rabbim. Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi Sünnete uygun boşanma Tarif ediliyor burada Sünnete uygun boşanma Hanımla bey anlaşamayacaklarına karar vermişler Ayrılmanın en çıkar yol olduğunu Birbirlerine anlatmışlar Araya hakemler girmiş Hakemler de halledememişler Ayrılmaya karar verilmişse iyilikle ayrılacak bakınız. Ev tesrihun bi ihsan. İyilikle ayrılacak. Ama insanımız günümüzde bir karı bir kocadan ayrılacak olursa o aile birbirine düşman kesiliyor. İslam'la bunun uzaktan yakından alakası yoktur bunu bilin. Bu nereden gelmiştir onu araştırmacılarımız tespit etmesi gerekir. Ama ben şunu söyleyeyim dinden gelmiyor. Kur'an'dan kaynaklanmıyor, hadisten kaynaklanmıyor, sahabe hayatından kaynaklanmıyor. İslam fıkhından da kaynaklanmayan bir şey bu. Sahabeden ayrılanlar olmuş. Ayrılan hanım ayrıldığı kocası evlenirken düğüne katılmış ayrılan koca ayrıldığı hanım evlenirken bakmış ki fakirler yardımda bulunmuş Hz. Zeyd radıyallahu anh'den Hz. Zeynep validemiz boşanmış sevgili peygamberimiz Hz. Zeynep validemizle evlenmiş ama Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ile Hazreti Zeyd Radıyallahu an arasındaki dostluk devam etmiş. Rabbim diyor ki: "Hani boşanmaya karar vermişseniz sünnete uygun boşanacaksınız. 2 talakla. O da nedir? Ay başını bitirmiş hanım, banyosunu yapmış, bir talak başıyor." Sonra aynı evde hayatlarını devam ettiriyorlar bunlar. Ev ayrılmaya da karar vermişlerse yataklarını ayırmışlar. Aynı evdeler yataklarını ayırmışlar. Yataklarını zaten birleştiriverirlerse boşanma otomatikman duruyor. Ama ayrılmaya kararlar. İkinci aybaşı hali geliyor. Hanım Aybaşını bitiriyor, banyosunu yapıyor, Bey ikinci boşanmayı da yapıyor şahitler huzurunda. Derken, yine bir araya gelmiyorlar. Bir araya gelirlerse, aynı yatakta yatarlarsa, e, boşanma otomatikman duracak. Yine bunlar devam ettirmişler. Üçüncü aybaşı hali de olmuş. Ve banyosunu yapmış. Rabbim diyor ki burada, o zaman... Ya iyilikle kadınını tutar Yani üçüncü boşamayı yapmaz Hayat devam eder Veyahut da Anlaşmayı devam ettiriyorlar İyilikle bırakır İyilikle bırakır Demek e, Hayatım İzdivac ettik ama imtizacıbe edemedik eski deyim bu Evlendik ama Devam ettiremedik Bundan sonra Kırmızı e, İslam kardeşi olarak hayatımızı devam ettireceğiz. Küsmek yok, darılmak yok birbirimize karşı. İnsan bir yabancı erkekle bir yabancı kadın birbirlerine nasıl Müslümanca davranıyorlarsa biz de birbirimize öylece davranacağız deyip ayrılacaklar. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا o hanıma vermiş olduğunuz şeyleri almanız size helal olmaz ki özellikle burada mihir kastedildiği söylenir. Hani evlilik esnasında vermiş olduğunuz veya vermeyi vaat ettiğiniz mihirler vardır. O mihirleri kadından almanız size helal olmaz. İlla en yekhafa ella yuqima hududullah fe in khiftum alla yuqima hududullah fe la junaha aleihima fi maftedet bih tilka hududullah fe Burada Rabbim diyor ki ancak yani yukarıda demişti, kadına verdiğinizi geri almayın, bu size helal olmaz. Ancak, Allah'ın hadlerini yerine getirememe korkusunda olursanız, o zaman kadının kocasına bir şeyler vermesinde günah yoktur, diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi, kadın, Özellikle kadın boşanmak istiyor. Bey boşamak istemiyor. Boşanmayı gerektirecek şer'i bir sorun da orta yerde. Ama kadın diyor ki ben boşanmak istiyorum. Bey de diyor ki ben senden memnunum boşanmak istemiyorum diyor. Burada kadının erkeğe tamam ben sana e, mihrimi bağışlayayım, geri vereyim demesinde bir günah yoktur diyor Allah Celle Celal. Yani ben sana senden aldığım mihri ödeyeyim, daha fazlasını da ödeyeyim ama beni boşa derse, bey de bunu kabul ederse burada ikisine de günah Yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Allah'ın sınırlarıdır. Sınırları aşmayınız. Kim de Allah'ın sınırlarını aşacak olursa, onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Rabbimiz. 230. ayet-i kerimesi günümüzde bir kısım insanlar tarafından iki kısım insanlar diyelim buna. İki kısım insanlar tarafından istismar edilen bir ayet-i kerimedir bu. Halbuki bu ayet-i kerime hem kadınlara hem erkeklere kolaylık sağlayan bir ayet-i kerimedir. Fe-in lehu min ba'du Hatta tenkihâ zevcen gayra. Eğer erkek kadınını boşayacak olursa o kadına kadının başka biriyle evlenmeden o boşayan erkeğe tekrar nikahlanması helal olmaz diyor Rabbim. Yani kadınla erkek boşanmaya karar vermişler, boşanmışlar da. Her şey bitmiş. Ama demişler ki ya biz yanlış yaptık. Tekrar evlenelim diyorlar. Rabbim de diyor ki bu olmaz. Bu olmaz. Ee, çünkü yukarıda Rabbim evlenmenin, e, işte boşanmayı zorlaştırıyor Rabbim bakınız. Boşanma ikidir. Üçüncüsünde ya iyilikle bırakacaksın ya iyilikle tutacaksın diyor. Yani sünnete uygun talak aslında Kur'an'ın özünde var. Yani üç ay gibi düşünme zamanın olmuştu. Erkeğe diyor bunu, kadına da diyor. Derken siz o üç ayı da kullandınız, boşandınız. Veya bir atla, iyi bir, bir talakla boşadınız. Hepsini birden boşayı verdi. Üç aylık iddet müddeti bittikten sonra, ya biz evlenelim tekrar diyorlar. Rabbim olmaz diyor. Bu hanım başka bir erkekle evlenmeden boşandığı erkekle nikahlanamaz diyor. <gülüyor> Eğer ikinci kocasından da boşanacak olursa Tekrar bir araya gelmelerinde ikisine de günah yoktur. Eğer ya Allah'ın sınırlarını koruyabilme kanaatinde olurlarsa, zannında olurlarsa diyor Rabbim. Yani biz ayrılmıştık ama tekrar bir araya gelirsek, Rabbim'in kuralları içerisinde hayatımızı devam ettiririz kanaatinde olurlarsa, boşandığı erkekle, ilk boşandığı erkekle, Tekrar evlenebilir diyor Rabbim. Şimdi bu iki grup tarafından istismar edildi diyorum. Birinci grup din istismarcıları tarafından istismar edildi bu. Hani gariyle koca boşanmışlar. Sonra da pişman olmuşlar. Derken dinin özünü bilmeyen, e, kulaktan duyma bilgilere sahip olan bazı insanlar devreye giriyor. Ya bu var dinimizde, var diyor. Biz bir adam bulalım, kadını evle, nikahlayalım. Ondan sonra geriye boşalttıralım onu. E, ondan sonra tekrar birinci, yani asıl kocasına tekrar dönebilir diyor. Yok böyle bir şey. Niye yok? Ee, dört mezhebe göre yani Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre Muvakkat nikah geçersizdir Yani belirlenmiş, vakti belirlenmiş nikah geçersizdir ee, Günümüzde buna riayet etmeyen insanlarımız var bizim Böyle suyu ifleyerek içenlerimiz de var bildiğim insanlar var Suyu üfleyerek içiyorlar. Ee, okuyarak içiyorlar. Yemeğe duza banmadan e, oturmuyorlar ama e, Rusya'da iş yapıyorlar, Türk Cumhuriyetlerinde iş yapıyorlar. Orada kaldığı süre içerisinde nikahlamış hanımı. Gelirken boşayip geliyorlar. Kadının belki günahı yoktur bilemem. Ama şunu bilsin ki bu adam İçinden şunu biliyordu, ben üç aylığına bununla beraber olacağım veya üç yıllığına beraber olacağım. Burada kaldığım sürece beraber olacağım demişse bu muhakkat nikaha girer. Bu da bizim dört mezhebe göre geçersizdir. Bu konuda da, yani boşanmış bir kadının boşandığı erkeğe tekrar dönebilmesi için İkinci bir erkekle nikah kıyıp boşanmaları iki tarafta da bilindiği için bu muvakkat nikaha girer ve geçersizdir. Geçersiz olunca da nikah kıyılmamış olur. O zaman da birinci kocaya tekrar dönüşü olmaz. Kur'an'ın dediği şu, kadın boşanmış, bir erkekle evlenmiş, aradan yıllar geçmiş, erkek ölmüş eski kocasıyla tekrar evlenebilirler. Veya onunla da uyum sağlayamamışlar ve boşanmışlar. Tekrar eski onunla boşandıktan sonra birinci kocasına dönebilir. Rabbim bunu bize getiriyor. Bir de biz de bir de buradan hatta tenkiha kelimesinden hareketle İmam Ebu Hanife Hazretleri Kadınlar kendi nikahlarını kendileri kıyarlar kararına varmıştır. Yani ergenlik çağına gelmiş bir kadın kendi nikahını kendisi kıyar. Yani kendisi kıyar derken babasına, annesine, kardeşlerine ihtiyaç duymadan evlenmek istediği erkekle nikah kıyanın huzuruna gider ve iki şahidin huzurunda evlendiklerini beyan ederek dinen evlenmiş olurlar ee, İmam Şafi Hazretleri'nin hayır velisiz olmaz ee, hükmüne karşı İmam Ebu Hanife Hazretleri bu ayet-i kerimedeki hatta tenkiha kadın kendisini nikahlayıncaya kadar kelimesine dayanarak Kadın kendisini nikahlayabilir ayet kelimesi kerimesi vardır. Öyleyse kadın kendi nikahının kıyılması konusunda hiçbir veliye ihtiyacı yoktur demiştir. Ve tilke hududullahi yübeyyünuhâ li gavmin yalemun İşte Allah'ın sınırları bunlardır. O sınırları Allah bilen bir toplum için açıklıyor diyor Rabbim. Bu ayeti istismar eden ikinci bir grup da dinime sataşmak için hep kolluyor o. Bakıyor ki dinin kendinde sataşılacak yer yok. Kur'an'da ve sahih sünnette sataşabilecekleri bir açıklık bulamıyorlar. Bu sefer... Dini yanlış yorumlayanların Yanlış yorumunun üzerine çullanıyorlar Onun için bu ülkede Hülleci diye piyesler yazılmıştır Oynanmıştır O günlerde hatta hükümetlerin desteğiyle il il dolaştırılmıştır Ve hatta olaylar meydana getirilmiştir ee, Onun için Bu e, İstismarcılar iki türlü. Bir din istismarcıları, biri de dinsizlik istismarcıları. İkisi de bu ayet-i kerime üzerinden Müslümanları hafife almaya, aşağılamaya yönelmişlerdir. Ama ne olmuş din? Ay dimdik ayakta. Onu yazanlar, çizenler de kabirde azapta. Feyad dallaktum min nisa'a e fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna duraran li ta'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama boşad kadınları boşadığınızda ve boşanma dönemi de bittiğinde Yani o 3 aylık iddet de bittiğinde Ya iyilikle tutarsınız Yani 1 ve 2 talak verilmiş 3. ayda dolmuş Dilerseniz o 3. talak kullanmazsınız İyilikle devam edersiniz Veya iyilikle boşarsınız Fakat Onları Onlara zarar vermek için Tutmayın Diyor Allah Celle Celaluhu Yani kadınlara haksızlık ederek zarar vermek için kadınları nikah altında tutmayın. Günümüzde var mı? Var. Bayağı var. Ee, buradan özellikle kız anne ve babalarına da seslenmek isterim. Günümüzde en radikal gibi görülen Dincilerimiz diyelim biz buna Söylemleri çok radikal dincilik Ama eylemlerinin dinle hiç alakası yok Nikahı kıyıyorlar Dini nikahı Resmi nikahı da pek hesaba koydukları yok Derken kızdan beklediklerini bulamamış Bizim radikal dincimiz kızla evlenmem ben diyor veya kız onunla evlenmem diyor ikisinin de <gülüyor> evlenmeme de şey, damarı tutuyor ha, bu sefer radikal dincimiz diyor ki ben onu boşamadım boşamadım boşamam da radikal dinci oğlumuz bir başkasıyla evlenip gidiyor resmi nikahını da kıydırıyor kız tarafını da inim, inim inletme tarafına gidiyor Rabbim diyor ki وَلَا ne ضُرَارًا Onlara zarar vermek için tutmayın diyor Allah Celle Celaluhu Haksızlık etmek ve de zarar vermek için onları nikah altında tutmayın Bunu yapan kendine haksızlık yapmış olur Kendisine zulmetmiş olur diyor Allah Celle Celaluhu Kendisine zulmetmiş olur diyor. Kendisine nasıl zulmeder? O kadına zarar vermekle, Kadının gördüğü zarar dünyadadır. Ama bunun ahirette çekeceği ceza var ya, O cehennemin bir gününün, Bir saatinin, Bir dakikasının, Bir saniyesinin cezası, bu dünyanın 70 yılından fazla olur. Onun için ya iyilikle hayatı devam ettireceksiniz veya iyilikle ayrılacaksınız diyor Allah Celle Celalü. Allah'ın ayetleriyle oynamayın diyor. Ve la tetekhuzu ayatillahi hucuba. Allah'ın ayetlerini Eğlenceye almayın. Alay etmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ <gülüyor> Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. <gülüyor> Bir yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, kuşandığınız her şey. Güneş, ay, yıldız, çiçekler, böcekler Allah'ın nimetleri. Ayrıca neyi nasıl yapacağınız konusunda Allah'ın şu size indirmiş olduğu ayetler var ya Onlarda nimettir, onları da hatırlayın. Ve ma anzalale küm min el kitab ve hikmeti yaiduküm bi. Size vaz nasihat eden bu kitaptan ve hikmetten size indirilenleri hatırlayın. Ve tegu Allah'tan sakının Wa alimu inna Allah bi şeyin alim. İyi bilin ki o Allah Celle Celaluhu her şeyi bilmektedir diyor Rabbimiz Yediğinizi veriyor, yediğinizi o veriyor Bizim yediğimiz, giydiğimiz, içtiğimiz, kullandığımız, tattığımız, tuttuğumuz Hiçbir şeyin bir tanesini kendimiz yaratmıyoruz biz yapıyoruz. Pamuğu, yünü yaratan Allah Celle Celaluhu, buğdayı yaratan Allah Celle Celaluhu, ekmeği yapan biziz. Allah'ın verdiği elle, Allah'ın verdiği akılla yapıyoruz biz. Bütün bunları hatırlayalım ve ona göre Rabbimizin emirlerine uyalım. Bir de Rabbim bize kitabını indirmiş ve hikmeti bildirmiş. Hikmeti bildirmiş. Hikmet, burada sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetidir derler. Kur'an'ın uygulanmış halidir, açıklanmış halidir derler. Bununla Allah Celle Celaluhu bize bir öğüt veriyor. O da bizim için en büyük nimettir. Nimete nankörlük yapmayalım. O tabiat kanunlarına uyum sağladığımız takdirde Tenimizi rahat ettirdiğimiz gibi Rabbimizin koyduğu kurallara Kur'an'daki kurallarına uyum sağladığımız takdirde Hem canımız hem de toplumumuz huzur bulacaktır Rabbimiz yardımcımız olsun İyilikten ayrılmayalım Kur'an'a göre hayatımızı düzene koyalım Örnek olarak sevgili peygamberimiz ve vesselamı alalım Dinlediniz Amel etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hepinize teşekkür ederim.